Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet konuşacağımız konu herhalde belli. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım... UEFA'dan çıkan ceza ile ilgili sert açıklamalar yaptı diyor. Mesela bugünkü Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfadan e, sülmanşetten girdiği gibi e, önemli konulardan biri Gezi e, Parkı'nı bile bir şöyle bir sarsaladı. O kadar bir gündeme giren bir konuydu Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aldığı cezalar ve buna gösterilen tepkiler. Birazcık biz Böyle olaylar ve Hem sportif olarak hem Olaylar bakımından müthiş şey bir hafta yani Otursak bir buçuk saat konuşuruz Öyle bir hafta Yani biz Geçen hafta mesela kaçırmışız cuma sabahı Ben de açılış törenine şöyle yarım emelak evet. baktığım için Akdeniz önünde Bayrak taşıyan e, Öğütü sporcu'dan UEFA'nın Evet, e, evet kararına ve işte Atletizmdeki korkunç doping skandalına kadar Türk sporları ilgilendiren ee, müthiş bir hafta. Bir yandan da işte tenis televizyon bulduğum bisikletli Fransa turu, Dünya Gençler Futbol Şampiyonası, Konfederasyon Kupası böyle bir spor gündemi de var bir yandan, i̇şte Almanya Futbol Şampiyonası. Evet son derece onu hakikaten iki kelimeyle hiç olmazsa üzerinde duralım yani o bayrak taşıyan güreşçi kardeşimiz bir hayli ırkçı tweetleriyle ön planda geldiği anlaşılan biri yani sporcu olarak başarılı olduğu herhalde. Görülüyor ama e, insani değerler açısından e, korkunç şeyler. Özellikle gezi parkı eylemleri başladığı zaman e, tamamen ırkçı Ermenileri evet. filan e, için içine konu eden e, tweetler atmış ve bunları da savunmuş sonradan da. E, şöyle ya yani işte ben atmamıştım, onlara demedim e, falan gibi savunmalar yaptı. Şimdi Ruzakayar e, Geçen olimpiyatlara da katıldı. Hatta Türkiye ilk 10 gün madalya alamamıştı galiba. İlk madalyayı o aldı. Bronz madalya aldı. E, direkt hemen dikletle. Ben de olimpiyatların öncesi kısa bir röportaj yapmıştım. Kendisiyle. Hmm. E, tesadüfen. E, yani işte tipik Türk sporcusu e, herhalde e, 25-26 yaşında Rızal Payal. Ama hani sosyal zeki olarak yani, ortaokul seviyesinde olduğunu söylemek mümkün. Hatta ortaokul öğrencilerine diye etmeyelim. Kışağın bu, bu, bu, ortaokul öğrencilerine hakaret etmeyelim. Gayet hani böyle bir hani, dünya görüşünden, bir sosyal kültürden yoksun bir genç. Ee, Ama Twitter kullanabiliyor. Oradaki şeyde e, eğitim merkezine yetişmiş. Hani böyle bir komik dev adam Hatta devri çünkü Yani böyle hani e, e, Hatta fotoğraf çekimi sırasında Bizim fotoğrafçımızı havalara tapurdu Böyle bir olduğunu söyleyebilirim hmm. Ama hani böyle bir değerlendirme yapabilecek Bir şey olduğuna bir Birikimi olduğuna emin değilim e, Yani çok büyük bir sorun Yani bu Olay ne kadar duyuldu bilmiyorum ama e, Artık uluslararası spor kamuoyunda Bu büyük bir İspanya ee, olimpiyat öncesi Yunanlı sporcuların başına girenleri hatırlayalım. Evet. Ee, Atina sokaklarındaki işte, işte pis arnavutlar mı kokuyorlar bunlar? Zaten Yunan sporcular, ee, Yunan atlet, atlet Oyunlardan atlet, o edilmiş, işte. yani götürülmedi bile Londra'ya. Hani öyle bırakın bayrak taşıtma falan, böyle bir imada bulunduğu için işte bu sene şeydeki Yunanistan ligindeki ceza aldı İlkçı lafları yüzünden ama ben burada ben Rıza Kayalçın durumu çok fena çünkü gezi olayları başladığından itibaren arada tweet attı, onları sildi, onlar dikkatten kaçtı. Voleybolcular, basketbolcular bir kısmı Olayları destekleyen retweetler, tweetler atmışlardı. Onlara laf çıkıyordu bir yandan oldu. Sonra onları da sildi. Pekinip, birkaç voleybolcu falan. Laf etti, onları sildi mesela. Sonra işte bu bayrak şeyi öncesi uçlafları geldi ardından da. Şimdi Rize kayafüm durumu tamamen şey ofsak bir durumda ama ondan önce şu var yani o ona Bayrak kim taşıttı? Evet. Tabii. Sonra da kim tebrik etti bunu yaptığı için? Ben asıl sorunları alıyorum arıyorum. Spor genel müdürü var. Kesinlikle tabii. tebrik ediyor. Yani e, o işin sorumluları kimlerse Türk sporunda olmamaları lazım diye düşünüyorum. Rıza Kaya e, hani daha genç evet onun hakkında da belki soruşturma açılması lazım. Ama o Bayrak kimler taşı kimler tebrik etti. Onlar genç sinler değiller. Spor güvenli müdür vesaire. Onlar hakkında kim soruşturma açacak muhtemelen halının altında süpürülecek tabii. Bambi hmm. skandal yani böyle birine... Bile bile yani Bu bile bile yapılan bir şey çünkü Tesadüfen bilmiyorduk duymuyorduk değil Çok, büyük, çok önemli Röperküsyonları şey. Yani yankıları da olması Beklenen bir olay Peki kendisi madalya aldı mı Ne oldu Akdeniz oyunlarında Aldı oyuncu? altı madalya aldı Akdeniz oyunlarında da Hı -hı. Evet. Zaten güreşte Galiba 20 sikret 19'unda madalya aldı Türkiye'de hani, Zaten Akdeniz oyunlarında Herkes en iyi gelmiyor bir de hani güreş için zayıf bir havza, Akdeniz havzası. Bir önemli bir görüş, güreş ikçesi yok Türkiye dışında. Hı hı. Madalyaları topladı Türk güreşçiler. E, gü güreşler, güreş şey olimpik bir kategori olarak devam edecek mi olimpiyat oyunlarında yoksa kaldırılıyor mu? Böyle de bir tartışma vardı onu da hatırlıyorum. E, evet işte son şey arasına girdi. Evet. Yani önerilecek 3-4 dolar arasına girdi galiba Nihayi Karal sanıyorum şeyde verilecek Eylül'de e, 2020 Olimpiyatlarının Ev sahibinin de Belirleneceği şeyde e, Seçilecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu'nda e, Belirlenecek e, Demek ki Yaklaşık 2,5 ay sonra Hani orada belli olacak Akıbeti ama Şeyden de tüm dünyada çok büyük lobi faaliyeti var güreşle yine. Yani Rusya'dan, Amerika'dan, İran'dan, Japonya'dan hani güreş kalsın diye ciddi bir lobi faaliyeti oldu. Muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Bu çok önemli bir olaydı ve tamamen yani senin de dediğin gibi sadece kendisinin değil güreşçinin. Irkçı bir birçok vukuatı olan diyeyim bir güreşçinin milli takımı temsilen bayrağı taşımakla görevlendirilmesi gibi de olaylar var. Evet çok önemli bu bir soruşturma konusu olacak ama herhalde olmayacak da aynı zamanda. Örtbas evet, edilecektir ama işte dediğim gibi bu hani artık zaten bu uluslararası bir oyunla çalışıyordu. Hani Olimpiyat provası kimliği veriliyor bu oyunlara ama Olimpiyat provası kimliği verdiğiniz ama Bunlar büyük sorun tabii yani Bu ne kadar duyuldu edildi Kestiremiyorum ee, Ama hani Olimpiyatta bunu yapmanıza izin vermezler Bayrağı taşıtmazlar mesela Sporcu hatta e, yani, Muhtemelen şey olur Eğer sporcunun özelliği duyulduysa Olimpiyat önce oyunlara alınmaz bu sporcu. Benim tahminim Olimpiyat Komitesi tarafından. Evet, Olimp yani evet diyecek ki Olimpiyat Komitesi bu sporcunun getirme. yani duyarsa olayı. Sporcunu getirme oyunlara. Evet. diye parmağıyla işaret eder. Ee, diye düşünüyorum hani biraz Evet. Yani bu iş artık 40 yılda çok değişti. Yani 1968'de e, Amerikan sivil haklarını savınıyor yumruk kaldıranlar Oyunlardan ilaç ediliyordu. Ama hani devir çok değişti. Artık akıçılık büyük bir şey, büyük bir suç. Evet. Hak ettiği orada. şeyi buldu. Yani değerlendirmesi gibi etik ve hukuki olmasa bile tam etik skalada hak ettiği yeri bulduğu insanla aykırı bir durum olur. Peki bir de şimdi bu şeye geçelim istersen dar zamanda paslaşıyoruz. UEFA kararı e, ne ediyorsun bu cezalara? Yani hani iki yıl önce ben mesela UEFA'nın hani bir karar almamasına o zaman taşırmıştım ama hani şunu tabii göz ardı etmişiz. Bu söyleyenler vardı. Hani sonuçta ciddi bir kurum. Bir noktada değerlendirmesini yapacak. E, tüm belgelere bakacak. Sonra da bir karar alacak bu konuda. Hakikaten Şaşırtan şekilde öyle oldu işte. Ee, herhalde iki takımın e, disiplin kuruluna sevk edilme kararı yaklaşık iki hafta önce açıklandı. Ee, ve istenen cezalar da hakikaten ağırdı. Disiplin kurulu kararı da açıklandı. Ee, salı e, akşama doğru sanıyorum. Ee, ve Fenerbahçe iki yıl artı bir yıl yani olayın tekrarlanması halinde bir yılda. Beşiktaş'a da bir yıl Avrupa kupullarından mencezası verildi. Yöneticiler hakkında ayrıca ceza verilecek. Onun için ek rapor istendi. Tabii tam bir şok hani Türk futbol açısından ee, birkaç yönüyle yani iki Türk futbolunun lokomotif denebilecek takımlardan ikisi ağır cezaları alıyorlar. Ee, diğer bir yönde tüm bu süreç, yani tüm kurulunu tekrar sevk etme e, ...cezaların açıklanması... ...Türkiye Futbol Federasyonu hiç bilgilendirilmiyor. Tamamen devre dışı. E, ki bu çok sanıyorum... Hani ...böyle bir durumda, e, ...alışılmış bir... ...tutum değil UEFA tarafından. Evet, Türkiye Ama yani Federasyonu'nda... ...gülüş duruma düşürülmüş oluyor doğrusu. E, yani UEFA'nın... ...demek istediği şu... ...biz size açıkça güvenmiyoruz, tanımıyoruz bile sizi neredeyse. Bu da çok fena... E, ...kısmı için. E, yani... Tabii bu skes oluşturulması başladığında mevcut futbol federasyonu başkanının Beşiktaş başkanı olması da herhalde UEFA'yı etkileyen şeylerden biri faktörlerden biri. Şimdi birkaç şey var tabii hani Türkiye'de işi tam çözemeden üzerine kapatmaya çalıştı kurumlar. E, i̇şin yargı boyutu Adli yargı boyutu devam ediyor Yani orada mahkeme kararını açıkladı Ama iş şimdi Yargıtay'da Oradan henüz bir karar çıkmadı e, Yani içeriden gelen bir takım e, Şeyler vardı e, Bilgiler vardı Bazı beklentiler vardı e, O da şu hani usulen bozulabilir karar Ağır e, ceza mahkemesinin Verdiği karar. E, ondan sonra da, e, ama hani belki cezalar devam eder e, şeyler var Yorumlar vardı. Peki neden ee, aldılar e, cezayı? Şike yapmaktan mı? Evet. Maç e, ayarlamaktan yani. yani. Evet ama yani gelen bilgilere göre e, şey e, UEFA'nın disiplin kurulu Türkiye'deki e, mahkemenin şey, raporlarını gerekçeli kararını daha önce esas aldı. Hani bu yönde bir şey var. Fenerbahçe'nin bu yönde şikayeti var. Bir de şey yapan tabii hani şüphe çeken bir durum. UEFA sürecinin en başından beri e, Türkiye Futbol ile şeyli e, e, bir e, itilafı var. İtilaf mı? Evet. He, ondan sonra yani fedasyona güvenmiyor ama Böyle bir şey de var yani Platin'in böyle bir hani Bunlara ceza aldıracağız Gibi şeyleri de var yani Bir tek bu konuşmalar yorumlar Bu da tabi işin Politize olduğunu e, Gösteriyor bence çünkü e, Hesapta UEFA'nın de fikrin hani UEFA yönetiminden etkilenmeden Karar alması lazım Sanki o da çok öyle değil tamamen artık Şeyler birbirine girmişlerinde. Bu yani az yaptığı açıklamalarda da işte UEFA'nın baskı gördüğünü 8-10 ay grup tarafından bu baskılar sonucu karar almak zorunda kaldığını söyledi. Yani baskıları kim yapıyor? Bir süre görüşme ve ilişki gizli aldığı için hiçbir şeffaflık olmadığı için biz bilemiyoruz. Yani bu süreç Türkiye'de başladığında futbol federasyonu olan Mehmet Ali Aydınlar mesela kilit birisin. ...Türkiye'deki ve Avrupa'daki... ...hangi kurumla ne konuştu keşke bilebilsek. Ee, çok aydınlatıcı olabilir ama aydınlat... ...sessiz tabii. Ee, hani o... ...Fedasının başkanlığı büyük bir şekle seçilmişti. Ee, öyle zor bir durumda kaldı ki... şey küstü tabii. Yani, <gülüyor> futbol ama belki... yani ...belki değil... E, ...kamu yararı açısından konuşması lazım aslında. Evet. Yani olayın bir boyutundan sonra çünkü bu şu anda şey de küs, kalmadı. Küsmeyle olacak iş değil. Fenerbahçe'ye 3 işte gün itiraz süresi verildi bu vefa tahkiminde. Orada karar değişir mi? Muhtemelen çok değişmez. Ondan sonra spor tahkim mahkemesine gidecekler. Orada hani bir ciddi hazırlık olabilir itiraz için. Orada mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın o aradaki süreçte konuşup konuşulması şey olabilir, ki unsur olabilir... ...diye düşünüyorum. Evet. E, az Yıldırım da bir rest çekmiş... ...Fenerbahçe Başkanı. Sonradan da... E, ...şeyi de deldi deniyor... ...bazı gazetelerde. Hukuki durum bu yani... ...futbol, a, Anonim Şirketi Yönetim Kurulu... ...başkanı sıfatını kullanarak... ...mahkemenin de yasağını... E, de, ...delmiş ve teslim olmam... ...diye sert açıklamalar... ...yapmış... Evet, şöyle çünkü havaz. bir de arada Kartal Afkı Hukuk Mahkemesi'nden karar çıktı. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu kulüp üyesinin başvurusuyla. Aziz hani Yıldırım'ın şeyi askıya alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı. Onun üzerine işte şey, o da futbola şey yönetim kurulu başkanı sıfatıyla. Şirket Hatta... CEO'luğunu kullanarak yani. Yani, açıklamasını elbette yapsın ama iyice karışık bir durum yani. Bir de öyle bir dava var. O, hani, dava, dava açan kişinin bazı içeriği oluştu. Tamam o kadar karışık bir durum ki artık yani ben e, ne diyeceğimi bilemiyorum bu evet, yani. yani <gülüyor> zaten hem Türkiye hem uluslararası ayak takımların konuşmalar e, şey oluyor. 28 ciltlik uluslararası <gülüyor> olabilecek hale geldi. Evet. evet. Yani. Belli yani... ki siyasi ayakları var daha dediğin en önemli nokta da bu konuda hiçbir şeffaflık olmaması. O yüzden de bu opak ortamda bir şeye varamamış olmam. Abi Ben de şunu sormak istiyorum. Taraftarın gözlemleyebildiğiniz kadarıyla tepkisi nasıl? Bu olaylara karşı Fenerbahçe taraftarı başta olmak üzere. Yani işte biraz TV'den takip ettiğim kişilerden görebildim ya da hani şeylerden. Ee, hani yıllarımı destekleyen kadar karşısında olan da var hani yeter artık kulübü böyle yönettin. Başına bir sürü dert açtın. Git ama şey de var. Hani Fenerbahçe ne istiyorsunuz? Kenetlenme zamanı. İşte pazar günü yürüyüş yapılacak. Ee, böyle bir görüş de var. Aa, ama hani sanki genel hissiyatı kulüp çok sıkıştırılıyor ve boğuluyor bu süreçte. Işte. Yani kulübün üzerinde baskı var. Başkanın durumundan bağımsız olarak hani burada ne yapılabilir? Eee Öyle bir durum var ama pazar günü işte bir yürüyüş söz konusu. Neye, neye karşı oluyor yürüyüş? Ee, yani hani Başkanı tanımaya dönecek mi yoksa şeye karşı mı? UEFA'nın aldığı karara karşı mı? Evet. Tam şey yapamıyorum. Yani İstişçi'de de e, disiplin kurulunun hmm, karar alacağı gün böyle bir şey ufak ee, hani gösteri galiba e, söz konusuydu da kalabalık olmadı. Hani tabii gösteri pozu muydu? Ee, ama ni hani bahçenin de kendi içinde oturup bütün şeyi düşünmesi lazım hani şeytan bağımsız olarak bu şike soruşturması ve cezadan olarak hani biz nasıl yönetiliyoruz? Hani bu kulübün e, hak ettiği yönetim biçimi bu mudur? Böyle mi yönetilmeli bu FK? E, şey? Bunun da ayrıca bence konuşması lazım. O yani bütün kulüpler için geçerli. Çünkü işte yapılar değişti, bütçeler değişti, rakamlar değişti ama hani temsiliyetler aynı mı, yönetim biçimleri böyle mi olmalı bir soru işareti bence. Evet, büyükte bir maddi gelir kaybı da söz konusu özellikle Fenerbahçe için anladığım kadarıyla. Bunu daha epey konuşma fırsatımız olacak. Maalesef süreyi de bugün ölçülü kullanmak zorundayız. Çünkü daha sonra bir yayın yapacağız şimdi birazdan. Son olarak yalnız bir dakika içinde bir Wimbledon'dan da biraz bahseder misin? Ne oluyor? Evet. Pek Wimbledon inen... ilk haftasındayız. Müthiş sürprizli bir hafta. İlginçtir. Ee, kadınlar, erkekler, bütün favoriler seri başarısı dökülüyor. Yani bütün aynı hafta birinci turda Rafael Nadal elendi. İkinci turda Roger Federer Herhalde birisi buna bayı sonrası turnuva oyuncusu ee, küçük bir servet sahibi olmuştu kadınlar Her ikinci turda <gülüyor> Evet, kadınlarda da Sharapova, Azarenka ve Voznyatsky gibi isimler, Voznyatsky gibi isimler Evet, Azarenka şey. sakatlığından çekildi. Çok fazla sakatlık yüzünden çekilen tenisçi var. Sizin rakam sanıyorum 9 olmuştu akşam saatlerinde. Bundan önceki rakam 13'müş. Kadın erkek toplam. Bir sakatlık var. yani bu sürprizleri ve sakatlıkları çime bağlayanlar var. İlginçtir. Bu sene İngiltere'de soğuk geçen kış yüzünden çimin alışığı yani Wimbled'ın çiminin bile e, alışıl, alışıldığı şekilde büyümediği ve değiştiği hani, özelliğinin farklı olduğuna dair bir e, yorum bile vardı. Vallahi küresel ee, eğitim değişikliğine bile bağlayabiliriz belki. Her şey zaten olabilir. Zaten 20 yıl sonra kumda oynanacakmış. <gülüyor> kumda, çöl kumlarında <gülüyor> oynanmış. Kumda <gülüyor> sponsor Çim mi? Eskiden de artık söyledi. E, ya Wimbledon'un çimin işte 2001'de sanıyorum. Tim türünü değiştirmişlerdi. E, e, galiba Çavdar Çim ona geçtiler ve hani o, meşhur hızı biraz yavaşladı buldum Yani servis voleyinin aleyhine olacak şekilde. Bu sene mesela servis voleyciler şey ön planda yani Federal Alliance Tag mesela ee, tamamen servis ile fedeleri elemeyi başardı. Ee, Tayyip ee, Büyük bir sürpriz köze yol açtı. Ee, şimdi rahatlayan isim tabii erkeklerde Novak Djokovic, kadınlarda Serena Williams. Evet. Çok iki, iki favori gözüküyorlar ama hani onların da başına böyle bir sürpriz gelir mi? Ee, doğrusu kestiremiyorum. yani de iyice şey oldu. Açıldı yol bir sürü isim için. Ee, evet. Serena Bence çok rahat hani burada herhalde şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Erkekleri doğrusu kestiremiyorum. Yani Murray bile İngilizleri sevindirebilir Britanyalılara. Evet bunu haftaya zaten konuşma fırsatımız olacak. Tıpkı Fransa turunu olduğu gibi şimdi bitirmek zorundayız. Çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor